Merhaba Zafer abi. Merhaba Başkan. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. Gondolin düşüşünün final bölümüne hoş geldiniz. Dertliyiz, Şşş. tasalıyız ya. Dertliyiz abi. Glorfindel de gitti. Çok büyük kayıplar verdik. Yüreğimiz sızılı, gönlümüz yangın yeri. Ağıtlar yaktık. Şimdi o yüzden bütün kayıplarımız için bir dakikalık saygı duruşunun ardından ödeme başlayacağız. Cem arkada dursana Zafer abinin. <gülüyor> Temsili. Tamam sen Temsili bir dakika saygı. koyarsın <gülüyor> bir dakika Zafer abiyi dondur. <gülüyor> abi bölümde kayıp var mı ya? Bire bir bildiğimiz bir kayıp yok ama ölürler oluyor yani kafirin içinde. Hüzünlü bir hikaye. Tolkien amcam acıymamış karakterlere. Evet. O zaman abi başlayalım direkt. Nerede kalmıştık? <gülüyor> Evet Glorfindel Balrog'la beraber aşağı düşmüş. Balrog'un ölümüne sebep olmuş ama kendisi de ölmüştü Balrog'la <gülüyor> beraber. Bu Glorfindel'in ölüşü tabii bütün kahiliye yasa boğuyor. Çünkü Glorfindel hakikaten yani diğer bütün hanedanlar tarafından da sivil halk tarafından da çok sevilen, takdir edilen bir erbeyi. O bakımdan herkes moralman kötü durumda. İyice zaten düşmüş durumdalar falan. Bir de düşüş şiddeti çok fazla. Balrog'la beraber aşağı öyle bir düşüp öyle bir ses yapıyorlar ki bütün vadi boyunca kalanıyor falan. Onun gürültüsü. Şeye ulaşmıştır abi gondoline. gondoline Gondolin kalan parçaları da. Parçaları da düşmüştür muhtemelen öyle. Ayakta duran bir iki kulübesi de. Ve Torsi'nin yani oradaki alttaki nehrin hemen yanına düşüyorlar. Orada onun düşüşüyle çıkan seslen falan orklar da balrok öldürüldüğü için bir paniğe kapılıyorlar. Tabii o paniğe kapılmak onların savaş düzenlerini bozuyor. Bu sayede de her iki tarafta da yani kafilenin başındaki ve sonundaki orkların birçoğu öldürülüyor. Kaçamıyorlar dağılmış oluyorlar. Çok az bir kısmı da kılıçlarını falan bırakarak kaçarak canlarını kurtarıyorlar. Ve o sırada da Thorondor yani Kartallar'ın kralı müthiş bir hızla aşağı dalıyor ve balron yanında yatan Glorfindel'in cesedini alıyor ve yukarı kafelenin yanına çıkartıyor. Ölüsünü orada bırakmıyor. Balrog'tan akan kan Tonsi'nin nehrine karışıyor. Haftalarca ta Vadisi'ndeki Tonsi'nin Gondolin'den çıkışına kadar ki yeri haftalarca simsiyah akıtıyor onun kanı. O kadar kirli bir kana sarılıyor. Balrog'un kanıda. Eldar kavmi de yani elfler de bu olayın hüznünü bütün çağlar boyunca yaşıyorlar. Hatta ta 3. çağda bile böyle çok imkansız bir durum olursa bir savaş durumu da olabilir. Bu sivil hayatta herhangi bir durum da olabilir ama bir güç dengesizliği olup da elflerden yanaysa bu dengesizlik şey terimini buluyorlar. Kör talih sanki Glorfindel Balrog'a karşı savaşıyor diyorlar. Hani hmm. böyle de bir atasözü çıkıyor bu olaydan sonra. Ve bu Glorfindel'e duydukları anormalsiz sevgiden dolayı Melkor kuvvetlerinden falan korkmalarına bir an önce oradan uzaklaşmaları gerektiği halde Tuğru'nda emriyle rızasıyla hemen orada cesedinin çıkan ilk düştüğü yerine hemen arkasındaki bir uçurum kenarına dev bir dikili taş dikiyorlar o çevreden bir kaya. Altına da onun höyünü mezarını yapıyorlar Glorfindel in. Ve Torondor bundan sonra Gazap Savaşı'nda Beleryan sular altında kalana kadar koruma altında alıyor. Oradan asla hiç kimse geçemiyor, zarar veremiyor ya da Mordor kuvvetleri de orada. Oraya gelemiyorlar, orayı koruyor. Ve aslında o bölgede hiç bulunmayan, daha önce de bir yerde rastlanmamış mezarının üstünü zamanla sarı çiçekler kaplıyor. O sarı çiçekler tamamen o mezara özgü. Sadece glorfinlerin olduğu yerde bitiyorlar. Ve yaprakların dökülmesine yakın da rüzgarla beraber havaya yükseliyorlar böyle hmm. çiçekler. Sarı kelebekler gibi üstünde oynaşıyor mezarı falan. İnanılmaz güzel kutsal bir görüntü oluşmuş oluyor. Bu gömme sırasında diğerleri kederden zaten bitkinler ağlayacak necelleri kalmamış ama gene de kendi hanesinin yiğitleri ve sivilleri Glorfindel'in arkasında gözyaşları döküyorlar. Thor ve beraberindekiler Tumladen Vadisi'nin güneydeki dağların ötesinden kendilerine yol bulmaya, düzlüklere ulaşmaya çalışıyorlar. Aslında bu yolculukları daha tamamlanmış bunlar güneye doğru inmeyi planlıyorlar, okyanusa doğru gitmeyi planlıyorlar Hı -hı. ama bu yolculuklar da hiç de kolay geçmiyor tabii. ki yani oldukça zor meşhakatli bir yolculuk ve hiç bitmeyen bir çilekeşlik diye anlatıyor anlatıcı burada. Sayısız ölüm, irade sınırlarını zorlayan bir soğuk açlık, ara vermeksizin tutulması icap eden nöbetler falan. Korkunç yoğunlukta ve korkunç zorlukta bir seyahat bunların başına geliyor. O bakımdan da böyle gitgide kafile güç olarak düşer bir halde ve tedirginlik sürekli yani her an bir saldırı olabilir. Her an Melkor kuvvetlerini gönderebilir falan diye. Ve Melkor da o bölgede tıpkı Alband ve Utumno'nun çevresinde olduğu gibi gondolini yıktıktan sonra Sonra kendi kötülüğünden bir parçayı o bölgeye verdiği için orada artık normal böyle iyi canlıların yaşadığı bir alan falan pek kalmıyor. Kartallar bölgesi hariç. Oralarda mekan olarak karanlık bölgelere katılmış oluyor. Çünkü Melkur ruhunun bir kısmını o bölgeye bırakıyor. Ve şeyden haberdar Thor diyor ki Balroğ'un ölmesi, orkların büyük bir çoğunluğun katledilmesi bilmem ne falan kesin bizim varlığımızdan, Gondolin'den birilerinin kaçtığından haberi olmuştur Melkor'u ve amansız bir kuvvetle gelip bize saldırabilir. O yüzden ne kadar perişan da olsak bu yolculuğa devam etmeli bu bölgeden bir an önce uzaklaşmalıyız diye pek de dinlenme fırsatı falan vermeden kafileyi ayakta tutup yoluna devam etmeye razı ediyor. Tüm bu olup bitenler o kadar büyük olaylar ki ta Ulmu'nun sarayında Ulmu'nun kulaklarına bile gidiyor bir şekilde. Yalnız Ulmo çok üzülmesine ve bir şeyler yapayım yardım edeyim isteğinde olmasına rağmen onların şu anda bulundukları bölgede hiçbir göl, nehir falan olmadığı için yardımcı da olamıyor Ulmu. O şimdilik. En azından bir nehir kıyısına gelmeleri falan gerekiyor Ulmu'nun yardım edebilmesi için. Ve kafiride yiyecek sıkıntısı var. Ciddi bir yiyecek sıkıntısı var. Yiyecek sıkıntısının yanı sırada içme suyu sıkıntısı var. Ve o içme suyu meselesi çok uzunca bir süre bunların en önemli problemlerinden biri oluyor bütün kafirinin. Çok az kaynak bulabiliyorlar ya da karları falan eritip kullanabiliyorlar ama muhtemelen her bölgedeki karda Melkor'un kötülüğünü yaydığı için onların içmek istemediği için hani bol bol su bul diyorlar. En azından kar var falan ya da buzu kullanıyorlar da diyemiyoruz. En büyük sıkıntıyı susuzluktan çekiyor bütün kafile. Bir de oralarda gezerken güneye doğru inenin falan diye uğraşırken böyle günlerce haftalarca yürüyorlar. Bir bakıyorlar kendi ayak izlerine rastlamışlar. Bir Aha. daha uğraşıyorlar. Dönüyorlar kendi ayak izlerine rastlıyorlar tekrar falan. Bir Vallahi... yıllı aşkın o bölgede geziyorlar. Hiç ilerleyemeden. Hep kendi taraflarına bir dönüyor. Yıl. Bir yıl. Ve bunun sebebi de şey. O bölgede şeyin bir tılsım olduğu için Oraya gelenler yollarını kaybetsinler dışarıdan hmm. birileri gelip yollarını bulmasın diye o tılsım yok olmadığı için bunlara da işliyor hmm. ve kendilerini korumak için zamanında yapılmış sihir tılsım bunların ilerlememesini sağlıyor. Yani coğrafyayı iyi bilen bir Cem bile kurtaramaz mıydı kafileyi orada? Cem kurtarır. Ancak ben. Anca Cem Ancak de sen. O, o sırada Valinur'da görevliydi. <gülüyor> <gülüyor> nüfus zabıtlığında. <gülüyor> <gülüyor> bir yıl aşkına uğraştıktan sonra gene de bir tesadüf eseri bir tane küçük bir nehir buluyorlar. O nehrin yanına geliyorlar, konaklıyorlar. Su ihtiyaçları falan da karşılanıyor. Ve daha önce rastlamadıkları için en azından biraz ilerlediklerini anlıyorlar, düşünüyorlar falan. Ve o gece uyku sırasında unutmayacaklar. Ulmo, Voronve'ye görünüyor ve ona buradan nasıl kurtulacakları, bu tılsımı nasıl geçip daha güneye doğru ilerleyebileceklerini falan tarif ediyor. Sabah uyandığında Warren ve bu bilgiyi kafileyle paylaşıyor ve o sırada bu bilgi Voronve'de olduğu için Tuor diyor ki Bundan sonra kılavuzumuz sensin, sen nereden götürmek istiyorsan bizi oradan götür, biz seni takip edelim Ulmo'nun bilgisiyle. Warren ve de bunları belli bir yola sokuyor ama diyor ki Ulmo'nun tavsiyesi diyor bu nehri bırakmamak, uzunca bir süre bu nehirden devam edeceğiz. Bu nehrin kenarından nehre paralel bir şekilde ilerledikçe daha güneye doğru indiklerini, rakımın daha düştüğünü falan hissetmeye başlıyorlar zaten bir yılın sonunda. Ve bir yere geldikten sonra böyle Sirion Nehri ile şeyin birleştiğini anlıyorlar. Takip ettikleri nehrin orada bir V şeklinde büyük bir nehir karışıyor falan. Oraya geldikleri de kaçış yolundaki kızıl ağaçları ve akçı ağaç kümelerini falan hatırlıyor Voronbey ile Tour. Diyorlar ki yani biz ilk geldiğimizde buralara gelmiştik, buradan geçmiştik falan. Yalnız Bunlar hayal meyal onu çıkartabiliyorlar çünkü çevre komple yanmış durumda. Yani o ağaçların birçoğu yıkılmış, oradaki duvarın üstünü kaplayan duvara görünmezlik sağlayan çalılar, çitler falan kopmuş, parçalanmış. Her yerde cesetlerden kalan kemikler falan var. Bu ikisini de ve aslında kafilenin de tamamını da ayrı bir hüzün kaplıyor. Çünkü mağaradan çıkıp da biz kaçış yoluna gideceğiz diyen herkesin buralarda ya öldürüldüğünü ya da tutsak edilerek Agbant'a götürüldüğünü fark ediyor. Bu kendilerinden ayrılan hiç kimsenin kurtulamayacağını fark edip çok üzülüyorlar. Yani keşke razı edebilseydik bizle beraber kalsalardı onlar da kurtulurdu falan diye. Sonra Akasui izlemeye yollarına devam ederken daha fazla orka rastlıyorlar. Zaman zaman varkları saldırısına falan uğruyorlar. Ama bunların da hani sayıları fena değil öyle 5-10 kişilik ork sürüsüyle varklarla baş edemeyecekleri gibi bir durum yok. Onları öldürüyorlar yollarına devam ediyorlar falan ama şeyi anlıyorlar artık gondolinin güney kısmı Melkor'un kuvvetleri falan oldukça yerleşmiş buraları tamamen zaptetmiş etmiş durumdalar ve buralarda çok sık bu tür tehditlere açığız. O bakımdan gece yollarına devam etmeye gündüz saklanmaya karar veriyorlar. Önlerine geçen şeyleri de yok ediyorlar. Bunların en büyük şansı çevrede hala bulunan ejderhaların ki karınlarından o lav alevleri çıkartan bu alevleri çıkartması için de Agbank'tan beslenmeleri gereken ejderhalar savaş sırasında o kadar çok alevlerini kullanmışlar ki düşürtecek alevleri kalmamış. O yüzden bir ejderha falan gelip bunlara saldırmıyor. Bu da onların avantajı oluyor. Sadece vatlar ve oklarla ara ara çarpışmalar yaparak yollarına devam ediyorlar. Söğütler diyarının üst kısımlarında fundalık ve bataklıklarla kaplı bir alana geldiklerinde hala nehri aslında Silyon'la bilinince Silyon'la dönüşen nehri takip edip Nantatren deniliyor Söğütler diyarına. Onun başlangıcına falan geldiklerinde oradaki nemin arttığını, yerlerin çamurlandığını, toprağın yumuşadığını falan hissediyorlar. Bu iyi oldu diyorlar. Hani artık biraz güneye ulaştık büyüden de kurtulduk. Demek ki içleri rahatlıyor. Kendilerini daha güvende hissetmeye başlayıp adımlarını hızlandırabiliyorlar. Sonra nehir gürüldeyen rüzgarlar adı verilen bir yere giriyor. Yani böyle tünel gibi bir yere giriyor. Orada anormal derecede içeride rüzgar sesleri falan var. O yüzden de Erfler zamanı oraya gürüldeyen rüzgarlar geçti demişler. O geçti falan olunca Sirion'un takip ettiklerine emin oluyorlar ve güne doğru indiklerinden artık çekinmiyorlar. Yalnız diyor ki Voran ve bana diyor Ulmu buraya kadar tarif etti. Buraya geleceğimizi söyledi. Ben bundan sonrasını bilmiyorum diyor. Böylece tour tekrar kılavuzları haline dönüşüyor. tour kafirinin karar vericisi durumuna tekrar dönüşüyor. Diyor ki bizim de yapabileceğimiz fazla bir şey yok. Sinyon deltasına ulaşmak için nehri güneye doğru devam etmemiz gerekiyor. Alaca karanlık göletlere geliyorlar. Alaca karanlık göletler belirleyen tarikalarının tam ortasında hatta Doria sınırları... ...batısında kalan bir yer onu görebilirler. Orada fenler deniliyor. Bu fen denilen bataklıklı araziler demek aslında. Yani ıslak araziler falan. O fenlere geldiklerinde bu sefer sivrisinek saldırısına uğruyorlar. Ama bu sivrisinekler böyle yani çok güçlü, çok hani aç... ...o kadar çok rahatsız ediyorlar ki... ...Melkor'a nefretleri sivrisinekler sayesinde daha da bir artıyor. Ve bunların bilmedikleri şey ise yıllar yıllar sonra... ...Tulkas'la Melkor bu deltada birbirleriyle savaşacaklar. Ey yavrum benim be... Tulkas burada ağzını kıracak Melkur. Hüznün kayboldu bir an. İşte bu Porsche'da de denen şey. Yıllar sonra böyle olacak. Dayağı yiyecek diyorum <gülüyor> Hı. Ve sonbahara tekrar gelmişler. Sonbahar yağışlarıyla falan daha da bir sinek, çamur, mamur artmış. O bakımdan da sıkma nöbetleri, yüksek ateşe yol açan humma hastalığı gibi hastalıklara kapıldı belli bir kısım diyorlar. En azından ilk hikayelerde elflerin özel durumlarda, çok zorlayıcı durumlarda ve kederle, karanlıkla birleştiğinde hasta olduğunu kabul ediyor demek ki Tolkien ilk hikayelerinde. Ve sonunda Büyük Göletler bölgesine ve Söğütler Diyarı ismiyle bilinen Ilıman topraklarının kıyısına geldiklerinde artık havanın ısınmasıyla falan bir gevşiyorlar. Diyorlar buralar hani yaşanabilir yerler en azından. İklimin bizi zorlamadığı yerler daha bereketli topraklar. İstedikleri kadar su bulabiliyorlar, avlanabiliyorlar. Ağaçlardan meyveler, işte kök bitkiler toplayabiliyorlar. Bereketli topraklar oralar çünkü o bakımdan da böyle moralleri falan bir tık artıyor. Bir süredir de Melko'nun orkları var. ...falan da saldırmamış, geride bırakmışlar onları. Moral olarak falan da bayağı bir toparlanıyorlar. Hatta kimileri gondolin üstüne tuttukları yası... ...biraz hafifletip yüzleri gülmeye başlıyor. Çünkü özellikle çocukların hmm. ve kadınlar. Kadınlar ve genç kızlar kendilerini toparlayıp... ...biraz canlanıyorlar. O sırada tabii oraya bir kamp kuruyorlar. Uzunca bir süre orada yaşıyorlar iyi topraklar bulmuşken. Ve hastalar iyileşiyor, yaralılar toparlıyor... ...yaraların acısı geçiyor. Yani elf özellikleriyle hızlı bir fiziksel... Ve ruhsal toparlanma durumu da oluyor. Yalnız demir cehennemlere götürülen halkları unutmuyor. Kendi halkından insanları hatırladıkça da hem Melkor'a lanet edip hem de içlerini tarartabiliyor bu topluluk. Bütün bu hani moral olarak toparlanmalarına belli bir seviyeye sağlık durumuna gelmelerine rağmen henüz hiç kimse şarkılar söyleyip eğlenmiyor. Hala gondolinin yasını içlerinde tutuyorlar. Burada uzunca bir süre konakladılar diyorlar ki bu yaklaşık 3 yıl boyunca falan burada kalıyorlar. 3 yıl boyunca falan buralarda kaldıktan sonra bir gün Tuor'un kulağına Ulmo'nun o müzik aletinden çıkan ses duyuyor. Ve o sesle beraber Ulmo bunun kulağına fısıldıyor. Yalnız da uzun süredir o ilk duyduğunda hissetmeye başladığı deniz özlemi iki katına, üç katına çıkıyor. Denize ulaşmalıyım, denize ulaşmalıyım falan. Bu sırada da Örendil bayağı büyümüş, yarı delikanlı olmuş. Teenage <Gülüyor> denilen zamana falan gelmiş. Halkında sevgilisi durumunda. Yani Tuor şeyi görebiliyor. oğlum. Erendil de bu zorlu şartlarda çok iyi yetişti ve ben olmasam bile bir gün bu klanın başına geçip hayatına devam edebilir diye düşünüyor. Ve diyor ki halka biz diyor burada konakladık iyi kötü yerleştik fena değil durumumuz kabul ediyorum ama bizim delta'ya inmemiz okyanusun yanına gitmemiz gerekiyor. olmanın tavsiyesi de bu. Biz deniz kıyısına yerleşene kadar bir yerde sabit duramayız. O bakımdan bence diyor olmanın dediğini tutalım ve aşağılara güneye doğru devam edip deniz kıyılarına gelelim. Tabii bu tavsiyesini bir kere dinlemediklerine neler başlarına geldiklerini <gülüyor> bildikleri için halk itirazsız kabul ediyorlar ve yeniden toparlanıp güneye doğru seyahatlerine devam ediyorlar ama bu önceki gibi büyük eziyet, büyük meşakkat bir haline gelmiyor çünkü oralar cidden bereketli topraklar ve Melkor'un kuvvetleri de oralarda değil. Aslında böyle sizin göçerler gibi keyifle aşağı doğru seyahatlerine devam etmiş olmalı. Müstehsi gülüşünü gördün mü sizin göçerleri zaten? <gülüyor> gördün mü Zafer abi? Göçmüyorlar abi. Göçmüyoruz. Göçüyoruz. kim diyor göçmüyoruz. Kim göçmüyoruz. diyor? Sen mi diyorsun? Sen yürümeyen nereden? Neye Sen nereden bileceksin? Şey? <gülüyor> Ve Glorfindel'in ölümünden sonra ki geçen sürede biraz da o fenleri geçip de huzura kavuşunca 3 yıl içinde falan sayıları iyi kötü toparlanıyor. Çünkü seyahat sırasında da bayağı kayıpları oluyor. Ve yaklaşık 800 kişi kadar bir kafile kalıyor yani şu anda kadında erkekli çocuklu olan. Şimdi bunlar Söğütler diyarının artık güney tarafına geçince ve deniz kıyısına falan yaklaşınca orada iyice rahatlayınca Glorfindel'in anısına bir anı gecesi düzenliyorlar. O geceye katılanların sayısı da 320 erkek, 260 kadın var. Demek ki 20 tane de yaşları çok küçük çocuk var aralarında. 800 falan dediğine göre. Kadınların azınlıkta kalmasının sebebi aslında hani erkekler savaşıyor. Çok büyük kayıplar erkekler veriyor. Niye kadınlar bu kadar az? Hani onlar direkt savaşa da dahil olmasalar bile. O şeyden Gondolin baskını sırasında aslında orkların yağmalamaları dehşetin çok fazla olması sebebiyle millet birbirinden ayrılıyor. Herkes korunabileceğini düşündü falan bir yerlere sığınmış ve orada toplu halde katledilmiş kadınlar ve çocuklar nerelerde bulunlarsa. Zaten öldürmediklerinde daha feci bir şekilde tutup şeye götürmüşler. Köle olarak çalıştırmaya götürmüşler falan. O yüzden sivil halk kaybı asker kaybından bile fazla. O yüzden kadın nüfusu erkek nüfusuna göre daha az. Hmm. Kanfilede kalanlar. Şeye çok üzülüyor. Kadınlar da erkekler de. Ölmeyip de Akbank'ta götürülenlere. Hem tutsak oldukları için hem de korkunç bir yaş Şama sahip olacaklar için bir de mesela insan olsa 10 yıl 5 yıl neyse o kötü şartlarda yaşayıp ölecek kurtuldu diyeceksin. Bunlar elf olduğu için ölmüyorlar ya belki de yüzlerce diyorlar binlerce yıl orada köle olarak yaşayacaklar bunlar. Hani temelli korkunç bir kader elfler evet. açısından tutsak olmak çünkü zaman sınırlamaları yok. İlk fırsatta intihar edeceğim. Yani dinen belki uygun değildir. Bu yasaklamıştır. <gülüyor> <şiştirebiliyor> Ebu <gülüyor> bilmiyorum. Katoliklikte yok mesela. Mandoz ışınlan. Yani, burada diyor ki gondolin toplumdaki genç kızlar ve kadınlar güneş kadar sevecen ay kadar güzel ve yıldızlardan daha parıltılıydı. Ve bunların kaybı hepsinin yüreğinde yaralar bıraktı. Ve Gondoli'nin ne kadar muhteşem bir kent olduğu aslında düşüşünden de anlaşılıyor. Çünkü hiçbir düşüş Gondoli'nin düşüşü kadar büyük değildi. Hiçbir düşüş Gondoli'nin verdiği acıyı vermedi. Hatta zamanı geldiğinde çok büyük insan kentleri tamamen yok olduğunda bile Gondoli'nin düşüşü kadar büyük kayıplar ve acılara sebep olmadı. Burada şeyden başlıyor işte insan kentleri. Ne Bablon, ne Ninvi, ne Turi, ne de bütün diğer kentlerden çok daha gözde olan daha büyük bir medeniyete ve güzelliğe sahip olan Rum maruz kaldıkları istilalarda yok edilişlerinde gondolin kadar büyük kayıpa neden olmadılar. Burada Rum dediği aslında Roma kenti. Ama şöyle bir durum var aslında Roma kentini anarken Torkiyen kayıp öykülerde şeyden bahsediyor. Romalılar Tolerasa'ya geliyorlar. Roma halkı. Orayı işgal ediyorlar ve oradan elfleri sürüyorlar. Yani aslında elflerle de kötü oluyorlar. Savaşıyorlar. Onlara periler, cinler diyor bu Roma halkı. Görünüşlerine ve Tolerasa'dan da sürüyorlar kayıp öykülerdeki anlatıya göre. Romalılara perilerin katilleri ve avcıları deniliyor zaten elfler arasında. Kayıp öyküler şeyinde. Babilon dedikleri Babil kenti. Burada Babilon dediği Babil kenti. Ve o da bir insan kenti. Yani insan kentlerin en büyüklerinden biri. Ninvi, Ninova şehri. O kastediliyor ninavaşydı kastettiler. Turi ise bizim Çanakkale, Truva. Hmm. Gondolinler Sırrı Irmağı ağzına, deltaya geliyorlar ve oraya yerleşiyorlar ama artık şeyi kullanmıyorlar. Gondolin yani Gondolin halkı adı acı veriyor onlara kentlerini ve kaybettikleri kayıtlarından dolayı falan. Kendilerine çiçeğin halkı anlamına gelen Lotlim adını veriyorlar. Bundan sonra kendilerine Lotlim denilmesini istiyorlar ve onu kullanıyorlar. Lotlim toplumunun en seçkin fertlerinden biri de öğrendi Oluyor. Çok zorlu şartlarda çok aklı başında bir şekilde büyüdüğü için muhtemelen yani çok genç yaşında bile çok olgun aklı başında bir insana dönüşüyor Öğrendil. O bakımdan da Tuor zaten çok kısa bir süre sonra buradan ayrılacağı için arkasında hani oğlunu bırakacağından içi rahat edecek. Örendil babasının hanesinde büyüyüp yetişiyor. Tuğr'un şahsi etrafında biçimlenen destansı öykü de bu şekilde sona eriyor. Burada Bromway'in oğlu küçük yürek, infilinli oğlu yani anlatıcı olan elf, toleranslı elf diyor ki ne yazık oldu Gondolin'e. Hmm. Dertlendik. Gerçekten. Çok yazık oldu Gondolin'e. Abi bu seriyi de bitirdik. Bir Tolkien kitabını daha hep birlikte sonlandırdık. Evet. Arkadaşlara bitirmeden önce bu kitabın önemini, bu öykünün Tolkien açısından önemini anlatacak ne söylemek istersin? Ya bu yazdığı ilk öykülerden bir kere Gondolin'in düşüşü yani yazmaya başladığı ilk öykü olabilir Orta Dünya ile ilgili. Ortaokuldan sonra başladığı bir şey bu. Ve dünyayı hayal ederken hani bir öyküde somutlayarak onun çevresini oluştururken burası başlangıç noktası gibi bir şey Gondolin'in so. Hı hı. Yani mesela Silmarillion önceden başlanmış değil. Gondolin'in öyküsü, düşüşü diye bir hikayesi var. O hikayenin üstüne Tolkien diğer şeyleri falan kurmaya başlıyor. O açıdan çok önemli. İkinci olarak da şey. Tolkien hani zamanla fikirleri değişip olayları değiştirse bile yani kimi olayları kendi kanunundan çıkartsa bile Gondolin'le şey yapmıyor. Yani çıkartma yönünde herhangi bir tavır göstermiyor. Her zaman Gondolin onun başat anlatılarından biri oluyor. Birinci çağa ilişkin çok belirgin birinci çağı anlatan Melkor'un kuvvetini dehşetini gösteren, kötülüğün gücünü gösteren bir öykü. İnsan elf birlikteliğinin aynı zamanda bir örneği. Melez'in doğuşu, öğrendik ki Elrond'un falan atası zaten. Hı hı. O soyun ortaya çıkışını sağlayan başat karakter temeli bu. O bakımdan hani Tolkien'in hikayesinde Gondolin'i iyi bilmek, daha sonraki çağlardaki bu kan düzeninin devamlılığını takip edebilmek ve bunun Tolkien'deki önemini hissedebilmek için çok şey önemli. Sen nasıl buldun? Ya işte bazı fikirlerin nasıl burada aslında ilk hmm. tomurcuk verdiği ve daha sonra ta Hobbit'e, Yüzüklerin Efendisi'ne kadar nasıl gittiğini görebilmek açısından çok kıymetli oluyor bu hikaye. Hı hı. Silmarillion'da az öyle. Bazı temalar tekrar ediyor. Sanki o tekrar eden temalar orta dünyanın kaderiymiş gibi hissettiriyor sana bir süre sonra. O kadar güzel yediriyor ki o temaları. Hı hı. O yüzden bu perspektiften bakınca çok önemli bir eser olduğunu hemen anlıyorsun. E biz Legendaryum Türkiye'de bir serinin daha sonuna gelmiş olduk. Bu galiba beşinci kitabımız mı oldu? Silmarillion, Kayıp Öyküler 1. Rover Andom, Gondolin Düşü, Hobbit, Yüzüklerin Efendisi. Evet. Altıncı kitabımız olmuş. Darısı diğer kitapların başına. başına ve diğer hikayelerimizin başına. Bu yolculuk boyunca bizi eşlik eden tüm izleyicilerimize tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ne zamansız bir eser bıraktın abi. Youtube kütüphanesine diyelim. Evet, hakikaten. Öyle tabii canım zamansız. Dönüp dönüp dinleyecekler. Belki 10 sene sonra yine dinleyenler izleyenler olacak. Youtube var oldukça bu videolar kalacak. Evet doğru. Neydi? Ben giderim adım kalır. <gülüyor> Dostlar beni <gülüyor> hatırlasın. <gülüyor> Çok gün <gülüyor> herkes Zafer abi hatırlasın. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz bütün izleyicilerimize. Zafer abi sana da teşekkür ediyoruz. Cem sana da katkılar için teşekkür Rica ediyoruz. Ya. İnşallah yeni serilerde tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. kalın Bye. Görüşürüz.